Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet, Su Hakkı'nda bugün gündemimiz çok yoğun yine. Çünkü Türkiye'nin gündemi her zamanki gibi çok yoğun. Su kirlilikleri, işte maden çalışmaları, hepsi sonuçta yıkımlar, yıkımlar evet. Hasan keyfinden tutun da Cerat Tepesi'ne oradan tutun da işte Antalya'da olanlara kadar pek çok şeyi vaktimiz yettiğince ele almaya çalışacağız. Önce Cerat Tepe'den başlayalım. Cerat Tepe'yi öldürüyorlar artık. Burada bir maden katliamı maalesef başladı onca mücadeleye rağmen. Şöyle kısaca bir kronolojisine baktığımız zaman aslında bölgede ilk kez 1987'de sondajlar yapıldığını biliyoruz maden için. 90'lı yıllarda Kanadalı bir şirketin orada ilk galeriyi açmasıyla... İnsanlar Tepkiler buna tepki göstermişti evet 95'te de Yeşil Artvin Derneği kurulmuştu bu tepkilerin daha organize bir şekilde İfade olması için. için evet 2002'de şirket projeden çekildi bütün bu mücadelenin sonucunda ve ruhsatını başka bir Kanada şirketine verdi 2005'te maden ruhsatları tekrar iptal edildi. 2009'da Danıştaycı onandı bu. 2012'de ise yeniden Cerat Tepe ve Genya'nın içinde olduğu alanlar şirkete başka bir şirkete verilmiş oldu. Evet. Devamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılında firma tarafından hazırlanan ÇET raporunu onayladı. Hı hı. Ee, Ocak 2015'te Rize İdare Mahkemesi Bakır Madeni Projesi'nin ÇET olumlu kararını iptal etti. Bilirkişi raporunda... Bu iptal kararına e, gerekçe olan bir kişi raporunda maden ocağı faaliyete geçerse Artvin Şehir Merkezi yaşam alanı olmaktan çıkacaktır deniliyordu. Evet. Ancak şirket iptal kararına rağmen bir kez daha chat olumlu kararı aldı. E, buna karşı çok büyük bir şey o, tepki gelişti. 751 kişinin imzasıyla bu rapora karşı dava açıldı. Ee, Halk yine Temmuz 2015'te şirketin bölgeye girmesini önlemek için 245 gün boyunca 24 saat nöbet tuttu. Zaten o, o nöbeti, zaman Türkiye'nin evet, gündemine çok gelmişlerdi. E, çok ön plana çıkmıştı. Aa, ama o tarihten itibaren de çok yoğun bir baskıyla karşılaştılar. Şubat 2016'da üst üste yaşanan e, polis saldırıları e, sonrasında nöbet Bitirildi şimdi o nöbet yerinde jandarma bekliyor evet. ee, daha önceki danıştay onaylı karara rağmen yeniden hazırlanan çevresel etki değerlendirme olumlu raporuna karşı açılan iptal davası Ekim 2016'da reddedildi danıştay onama kararını geçtiğimiz temmuz ayında onadı ve maden çalışmaları da 8 aydır sürüyor. Evet maalesef. ...bu kadar mücadeleye rağmen bunlar oluyor. Artvin Cerattepe'de... E, ...yine bu holdinge ait, ait... ...Etibakır şirketi maden faaliyetlerine... ...son hız devam ediyor. Maden faaliyetleri başlayalı henüz... ...sekiz ay oldu ama ona karşı muazzam... ...bir kirlenme var. Dereler kirlenmiş... ...durumda, yüzlerce ağaç kesilmiş... ...durumda ve madenden çıkan... ...hafriyat ormanlık alana... ...bırakılmış durumda. Çok vahim şeyler... ...oluyor. Evet. Dinamit sesleri yüzünden... ...insanlar geceleri uyuyamıyorlar. E, i̇şte burada... ...şey deniliyor mesela arıcılık... ...arıcılık faaliyet önemli ne? bir faaliyet... Ne? ...ama çok büyük de potansiyel var... ...ancak tabii e, madenciliğin olduğu yerde... ...başka bir şeyin olma ihtimali yok... ...dolayısıyla e, çok ciddi zarar alıyor... ...şirket yetkilileri... ...derelerin kirlenmesinden haberlerin... ...olmadığını söylemişler nasıl oluyorsa... ...şöyle demişler bizim atık su tesisimiz... ...henüz tamamlanmadı... ...daha biz cevhere ulaşmadık... ...cevhere ulaşınca atık su tesisine ihtiyaç olacak diyor... ...bu kadar saçma bir bahane olamaz... ...yani başından itibaren... Bunların da planlanması ve projenin bir parçası olarak olması gerekir. Evet, Zaten kirletmişler bile. Bu verileri aslında yakın zamanda yani bir iki gün öncesinde çok sayıda gazetecinin Yeşil Artvin Derneği, Yeşil... Artvin Vakfı'nın e, davetiyle e, oraya gittiler. E, 30'a yakın gazetecinin gittiğini biliyoruz. Evet. Onların izlenimlerinden aktarıyoruz, onların yazdıklarından aktarıyoruz. Şirket yetkililerinden de bir görüşme yapmışlar. O sırada e, sordukları ve aldıkları e, yanıtlar var evet. İşte bunun içerisinde ifade etmiş şirket yetkilisi İnsanlar diyor ki e, bölge insanları derimiz kirlendi rengi değişti griye akmaya başlıyor berrak değil artık diyor e, Hı -hı. şirket yetkilisi ise derilerin kirlenmesinden haberli, haberimiz yok diyor e, birinci olarak bunu söylemek lazım yani bir... nasıl haber yoksa <gülüyor> o bölgede yaşayan <gülüyor> çok sayıda insan evet kirlendi diyor diğerisi ise yok böyle bir bilgim yok diyor oysa fotoğraflar var bir yandan da Evet. İkincisi ise... E, ...bir e, projenin... E, ...başlangıç aşamasından itibaren... ...çevre etki değerlendirmesi yapılır. Çocuk. Cevhere ulaşmanızı beklemek zorunda değil... ...oradaki insanlar. Zaten o zamana kadar mahveder Evet. Adını. Ya da kapattığınızda... E, ...kapattığınız yerin yine çevreye zarar vermeyecek şekilde kapatılmasını Hı -hı. sağlamak zorundasınız. Yani başından Öncesine sonradır. ve sonrasını da düşünmek lazım bir projenin. Evet. Aynen. Bunlar bu faaliyetlerine devam ederlerse eğer kapattıklarında da olduğu gibi bırakacaklarının... Göstergesi nuran bunlar. Evet. veriyorlar. İkincisi aslında bu bölge, yani bu... Madencilik faaliyetinin yapıldığı bölgenin özelliklerine bakmak lazım. Cidden özel bir bölgeden bahsediyoruz. Evet. Hani 94'te e, Milli Park ilan edilen bir bölümün parçası aslında. Katilan'ın. Evet. evet parçası olması gereken bir bölüm. E, ormanda 900'e yakın e, tür olduğu ifade ediliyor. Bunun 90 tanesinin endemik olduğu söyleniyor. E, bazıları nadir endemik. Ee, yani, yani o yöreye has türler diye evet, Başka bir, de bir yerde yetişmeye. Ee, ayrıca bir başka özellik daha var. Bir kısmı ise remik dediği denilen e, kalıntı türler. Yani buzul çağından sonra varlığını devam ettirebilmiş türler. Yani belki anlatmak e, gerekir, bir daha ifade etmek gerekir. Endemik denilen şey zaten o bölgede Hı -hı. E, bölgeye has, o bölgenin dışında yaşayamayacak, o bölgenin koşulları sayesinde Hı -hı. orada var olabilmiş şeyler. Çünkü evet. buna ilişkin açıklamaları da olmuş yetkililerin hı hı. ağaç katliamına ilişkin olarak. Evet şöyle bir şey demişler zaten şöyle tahmin ediliyor. Maden ve bölgede onun için yapılacak teleferik için 60 bin ağaç kesileceği söyleniyor. Buna karşı yetkililer de demiş ki 5 katını dikeceğiz. İyi de yani siz bunun isterseniz 1500 katı ağaç dikin. Sonuçta hani böyle 300 yılda yetişen orman ekosistemiyle bir olmaz. Sadece bir ağaç tarlası olur. Evet. O yüzden hani yeşile boyamak dediğimiz şey bu. Yeşil boyama bu. Aynen Esmen. ya da e, o bölgede kesiyorsunuz. O bölgedeki ağaçların e, işte özelliklerini ifade etmeye çalıştık. Eee... ...o bölgedeki ağaçları kesiyorsunuz... ...bir başka bölgeye... ...işte kaç taneyse o kadar sayıda ağaç dikiyorsunuz... ...aynı nitelikte değil. Evet. Bunu Çok indirgemeci lazım. bir yaklaşım bu zaten. Evet. Ee, bu derilerin kirlenmesine ilişkin olarak... ...bizim haberimiz yok ya da biz tanık olmadık... ...görmedik ifadesine ilişkin olarak da... ...aslında... E, ...ispahata muhtaçla değil ama... ...yine fotoğraflanmış... E, ...iki tane dereden bahsediliyor. E, Gavut ve... İdliyet Hı -hı. dereleri. Gavut deresinin suyu gri, İdliyet deresinin ise berrak. Gavut deresinin olduğu yerde güney Hı -hı. galeriden, e, güney galerinin olduğu bölge yani madenin güney galerisinin olduğu bölge. Oradan çıkan haf, hafriyatlar bırakıldığı için Hı -hı. gri renkte akıyor ve bunun da fotoğrafları var. Yani o iki e, nehir yıllardan beri aynı berraklıkta akarken... Hı hı. Diğerinin bozulması sekiz ay önce başlayan bir faaliyet varsa e, doğal olarak buna işaret eder. E, bunu ne kadar inkar edersen et. Yani hı. gerçeklik buna tekabül ediyor. Evet. Şimdi e, Güney Galeri'den bahsettim Nurhan. Bir de gazeteciler Kuzey Galeri'ye geçip buradaki şirket yetkililerine sorular sormuşlar. İlk olarak da tabii patlama sesleri. Çünkü insanlar çok muzdarip bundan. Şimdi ee, şeylerde yetkililerde şunu demiş buraya has bir sorun değil bu 175 kilo patlayıcı kullanıyoruz bir vatandaş ben bunun etkisini hissettim derse mesleği bırakırım hep de böyle iddialı konuşmalar korku psikolojisi yaratılmasın patlama yapıyoruz şurada yemek yiyoruz hiç de bir etki hissetmiyoruz demişler. Ee, ve de şeyi söylemişler bir yandan da burada altınlı bir bölge var ama biz işletme izinlerimizin hepsini bakır üzerine aldık altın çıkarma niyetimiz yok demiş ama kesinlikle inanılacak bir şey değil bu madencilik dediğim şey madenciliktir yani sonuçta bir başladı mı aynı orada 94 yaşında olan bir ninemiz Erzade altın taşında dediği gibi bir yerde maden çıkar da orada doğa olur mu demiş. O kadar güzel söylemiş ki her şeyi özetliyor bu zaten. Evet. Bu maden meselesine ilişkin olarak e, davayı sürdüren avukatın da ifadelerinde var. Bakır madeni daha alt katmanlarda e, altın Hı -hı. daha üstte yani nasıl, e, nasıl altını olacak bırakıp evet. bakıra mı gidecekler? Ay, biz bakır istiyoruz altın çok daha karlı ama <gülüyor> e, <gülüyor> diyecekler. Bakır yani altını e, çıkartmak üzere bu madenin işletildiği ya da a, bu madenden altın da çıkartılacağı fikrini yani destekleyecek çok sayıda e, veri var iddialarda bu doğrultuda. E, bir de hemen şey eklemek lazım tabii ki bu altın madenciliği. Yani bakırla, e, bakırı küçümsediğimiz anlamında falan söylemiyoruz sonuçta Yok, madencilik. kirletiyor yani evet, sonuçta. Evet kirletici hmm. bir e, endüstri. E, ama şeyde vurgulamak lazım. Hani bakır, siyanürlü bakır madenciliği ise siyanür yöntemle altın çıkartılması ise bir bambaşka soruna yol açacağını bilmek lazım. Bu Türkiye'nin muhtelif yerlerinde zaten Zaten e, yaşadığımız şeyler. Ee, evet. evet. o dağlarında pek çok yerde bunu yaşıyoruz. Evet. Çok daha e, kirlenmeli yol açacaktır Evet. demek lazım. Evet. Bir şarkı arası verelim mi? Ondan sonra devam edelim. Peki. Evet şimdi Yunanca bir şarkı dinleyeceğiz. Mihalis Cuganakis'ten Vatipotami. Potami. Potami. Ermini sag noch stadia fanar de küse kap ja You Because... got İzlediğiniz Evet, Mihalis Tuzenakis'ten dinledik. Batip Otami derin nehir anlamına geliyor. Şimdi bugün programımızda önce Cerat Tepeden bahsettik. Buradaki maden katliamının bir parça anlattık. Madenin Orada yol açtığı Evet, madenin yol açtığı. Daha 8 ay olmasına rağmen neler yaptığını, işte o patlamalar, o patlamaların sonucunda işte kirlenen nehirler e işte, kesilmesi ha, ağaçların ormanları. kesilmesi Efendim işte Hafriyatların atılması falan Bunun bir benzeri de e, Bile isteği Hasankeyf'de yaşanıyor 2016 yılının Ağustos ayında DSE ve yüklenici firma arasında e, Hasankeyf Antik Kenti'nin Jeolojik, jeoteknik bakımdan Araştırılması ve güçlendirilmesi Yapımı işinin sözleşmesi imzalanmıştı Zaten Hasankeyf Antik Kenti'nin Güçlendirilmesi işinde şehre teşkil temel teşkil eden kayalık bölge jeoteknik olarak güçlendirilecek sözde ve antik bir liman örneği inşa edilmesi planlanmıştı. Bu iş kapsamında tehlike arz ettiği iddia edilen 24 adet kayanın düşürülmesi için çalışmalar başladı. Şimdi ne oluyor diyebilirsiniz hakikaten akıl almaz bir şey bu. E, oralarda işte patlamalar yaparak kayaları düşürüyorlar e, ve tabii Hasan Kefliler de. Buna karşı bir bildirge hazırlamışlar yayınladılar. Hasan keyfi yaşatma girişimi bir basın açıklaması yayınladı. Ak gün biraz önce oradaki verileri aktardı. Bu verilerden bir tanesi de şuydu: Bu işlem aslında yani barajın su tutabilmesi için dolgu yapmak. Evet mağaraları. mağaralara mağaralara 4.75 milyon metreküp dolgu inşaatı yapılacak diye Hı -hı. ifade ediliyor ilk sözleşme kapsamında ama evet. yüklenici firma o dönemde iflas ettiği için o sözleşme Hı -hı. kalıyor bir yandan ee, sonra bu yılın e, Haziran ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Hasankeyfi ziyaretinde Antiklimanın iskele inşaat ikmal ihalesinin yapıldığını, Hasan Keyif'te tehlike arz eden kayaların düşürülmesine e, başlanacağını ifade ediyor ve hemen ardından da işte geldiğimiz günlerde e, bu çalışma başladı. Şu anda e, kalenin iki tarafındaki vadilerde bulunan mağaralara dolgu çalışmasıyla dolgu çalışması yapılıyor. Aynı zamanda tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ee, çalışması da devam ediyor ee, hı hı. Resmi yetkililer Yaklaşık 210 mağaraya Dolgu yapılacağını Açıklamışlardı Dolgu yapılacak mağaralara ek olarak Kanyon ve vadilerde çok sayıda hı hı. mağarada Sular altında kalacak evet. Şimdi bu faaliyeti Yerinde izleyenler aktarıyor Ve diyorlar ki e, Belirlenen kayaların ifade edilen kayaların dışında Bugüne kadar e, Tehlike arz etmeyenler de Hı hı. Onlar da patlatılıyor, şey yapılıyor. Evet. E, bundan dolayı e, bir takım e, olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Ne bunlar e, patlamalar diğer kayılarda da e, titreşimlere neden deprem oluyor. Deprem gibi bir şey oluyor aslında her evet. seferinde. Aynı. Belki bunu şöyle de anlatabiliriz. İstanbul'da işte bu e, şeyde. Üsküdar'da, Üsküdar'da Hı -hı. evet Paşa Camisi önünde bu işte sahil yolu için Hı -hı. kazıklar çakılmaya başlanmıştı. Evet. O kazıkları çakma sırasında caminin duvarlarında çatlamalar olmuştu. Hı -hı. Gelen tepkiler üzerine işte İstanbul Büyükşehir de Belediyesi mi? projede evet. değişiklik yaptığını söylemişti. Aynı meseleyi bunda da düşünebiliriz bu patlamalardan. Hı -hı. Ee, diğer... Hiç akla hayale gelmeyecek zararlar alabilir. Zaten şey de var kayaların düşürüldüğü yerlerde kilise kalıntıları, eski kayadan yapılmış şaraplıklar falan var. Yani bunların hepsi çok önemli insan miras, evet. insanlık miraslarını aynı zamanda zarar veren şeyler olduğu söyleniyor. İşte e, Hasan Keifi de bir açıklama yaptı. Hasan Keifi yaşatma girişiminde bir e, açıklama yaptı. E, bir kere çok sayıda uzmanın e, bu projeye olur vermediğini biliyoruz. Evet. E, i̇nsanların Hı -hı. itiraz ettiğini e, biliyoruz. Vadi ekosistemin üzerine kurulmuş kale mağaraları, kuyuları ve gizli geçitleri olan bir yer burası. Vadinin etrafı çevrilemez. Kale altı ve üstü kereçten oluşan bir yapı. Burayı istediğiniz kadar doldurun. Yine buradan su sızmalar olacak. E, Bunların işe yaramadığı çok belli. E, yani dinleyicilerimize bir örnek vermek istiyorum ben. Armağan Barajı, Kırklar Elinde. Yıllardan da problem. <gülüyor> evet, orada da çok ciddi sorunlar var. Onun da altında kayalıklar, mağaralar falan var. Dolayısıyla hani su tutuyor falan ama o mağaraların içine girdiği için yeterince yüksek seviyeye gelmiyor. Onun, onun nedenle oraya da böyle beton sıkmışlar falan. Bir de şeyi düşünüyorum Nurhan, yani bu barajların ömrü taş çatlası 50 yıl. 50 yıl sonra bu baraj artık bir işe yaramadığında, ekonomik ömrünü doldurduğunda oraların geri dönüşü artık hiç yok yani. Tabii yani Korkunç şu andaki şey. yapılan işlemlerle bu e, kayaların düşürülmesi, mağaraların doldurulması e, ile aslında 12 bin yıllık Hasan keyfin doğal tarihine, kültürüne e, zarar veriliyor, yok Sonsuza ediliyor. Dünya kendim. kültürel mirası bile bile yok ediliyor. Bir an önce bu yıkımın durdurulması gerekiyor. Gerekiyor aynen. Evet şimdi hep kötü şeylerden bahsettik ee, şu anda Antalya'dan bir haberimiz var ee, birkaç gündür bunu tartışıyoruz zaten. Tamam e, tabii iyi haber derken bile aslında arka planında kötü bir şeyler var ama hepimizin bildiği bu Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı mücadele eden e, büyük nöbetçi çiftinin öldürülmesinden sonraki gelişmeleri birazcık aktaralım. E, onların bu karşı durduğu mücadele ettiği mermer ocağı kapatıldı. Bu Şimdi, başarı, bu iyi haber. Evet, bu güzel bir şey. Ee, Çevre Koruma Derneği Toraça, Toraç der bunun zaten mücadelesi. Hani büyük Nohutçu çifti maalesef artık e, aramızdan ayrıldı ama bu mücadeleler böyle insanları öldürmekle bitmez. Alındı diyelim aramızda evet, ayrılmadılar. Alındı, evet alındılar. maalesef. Ee, derneğin, e, hani bu dernek devam ediyor. Derneğin şikayeti üzerine izni iptal edildiği halde faaliyetlerini sürdüren bu mermer hoca... Bimere yapılan şikayetle kapatıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Evet orada şu bilgiyi verelim. İşte olumsuzluk evet. burada yatıyor. Aslında iki tane maden ocağından bahsediyoruz. Ve ikisinin de e, üretim faaliyet sürelerinin e, bittiği tarihler var. E, Ekim 2015'te hı hı. sona eriyor. 2015'te sona ermesine rağmen... Firma yeni e, faaliyeti sürdürme için bir başvuruda bulunmuyor, e, yeni izin evet, talebinde evet. bulunmuyor ama çalışmaya devam ediyor. Tenezzül etmiyorlar yani. Evet, e, 17 Ocak 2017 tarihinde iznin iptal edildiği söyleniyor firmaya, buna rağmen çalışmaya devam, devam ediyor. ediyor. En Hı -hı. nihayetinde işte e, bu hafta itibariyle e, şey yapıldı. Olumlu bir sonuç mu? Yürütüm, yani evet, faaliyetine... Faaliyeti durduruldu. Evet bu olumlu bir gelişme. Ee, tabii Türkiye'de gündemimize baktığımız zaman son 1-2 haftaya e, baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hani su kirliliği her şekilde devam ediyor. İşte Artvin Cerattepe'de maden kirletiyor. Hasankeyif'te zaten su suyu boğacak. Ee, bir de şey var. Ee, geçen hafta Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir hidroelektrik santrali inşaat sahası da açılan kuyuların içerisinde... ...gömülmüş, araziye ve nehrin kenarına dökülmüş tonlarca atık bulundu. Belki de medyaya yansımadan üstü kapatılacaktı ama... ...Pamukova ilçe jandarma komutanlığına inşaat sahası içerisinde... işte ...atık nehre atılmış, tehlikeli atık olabileceği ihbarı gelmiş. O zaman da jandarma ekipleri hemen ihbar üzerine bölgeye gitmişler... ...ve gerçekten de 500 metrekarelik bir alanda Sakarya Nehri kenarında... ...yaklaşık bir ay içinde dökülmüş olduğunu sandıkları atıklar tespit et, etmişler... Daha sonra jandarma durumu Sakarya valiyle bildiriyor. Onlar da işte Sakarya ilafet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne haber veriyorlar. Atık maddeler üzerinde ölçümler yapılıyor. Numuneler alınmış. Yetkililer bölgeye atılan bu atıkların tehlikeli olabileceğini, tehlikeli atık olabileceğini tahmin ettiklerini açıklamışlar. Ama tam olarak nereden kaynaklandığı belli değil. TÜBİT'a gönderilmiş numunelerin henüz sonuçları gelmemiş. E, nereden kaynaklandığı belli değil ...kısmında bir, aslında bir miktar belir Evet. Belli. Evet. <gülüyor> yani oradaki tavuk çiftliklerinden e, atıldığı evet. e, Hı -hı. söyleniyor. E, yalnız kimyasal kirlilik, e, kirliliğe haiz mi değil mi konusunda böyle ilginç cümleler vardı, haberlerde. Hı -hı. Aslında e, şey söylemek lazım. Yani işaret edilen noktadan e, atılan bir kirlilikse eğer yani tavuk ...kirliliklerinden e, üreyen bir kirlilikse... ...bunların kimyasal olduğunu e, söylemek lazım. Yani, yani kimyasal öyle, olmayan kirlilik nasıl oluyor Evet acaba? bir de o var ayrı bir... <gülüyor> Hepsinde bir takım zararlı şeyler var yani sonuçta. Evet buna benzer bir başka haber de Gümüşhane'den e, vardı. Ağustos ayı başında bu da. Bu sefer de çevre yolu şantiyesinden dereye bırakılan... ...çimento ve kimyasal atıklar söz konusu. Bu nedenle e, Harşit çayında binlerce balık... ...öldü. Akarsu'nun tabanı ve üzeri... ...ölü balıklarla doldu. Tema Vakfı... E, ...Temsilcisi Yusuf Oral... ...bu konuda bir açıklama yapmıştı. Yüksek oranda... ...çimento içeren bu atı... ...takip ettiğimizde bizi Gümüşhane... ...Çevre Yolu şantesinin ...Halgent bağlantı noktasına götürdü... ...diyordu. Hı hı. Ee, yani iki gün içinde... Harşit, ...Harşit Çayı'nda... ...beş ile on bin arasında bir balık ölümünden... ...bahsediyoruz. Tam bir çevre felaketi işte. Evet yani... Yani bu bölgede e, yüksek miktarda yeraltı suyu olduğu bilindiği halde yeraltı suyunu alandan e, yani aslında şöyle almadan olmuş aslında çekmeden yeraltı çekmeden, suyunu şey yapmışlar direkt betonu dökmüşler bu nedenle olmuş bunun sebebi de zaten e, tema temsilcisinin de söylediği gibi kendi masrafından kısıyor her evet. zaman böyle zaten yani derelerdeki özellikle kirlilikler. Hep bu nedenle balık ölümleri, toplu balık ölümleri, bunlarla ilgili ya program yapmıştık yani. Ya bahsettiğimiz konular da aslında. Hepsi öyle, yani masraftan odaklı, kısmak için. Yani liberal politikaların e, Hı -hı. bir hukuksuzlukla bir de nuburanlıkla birleşmiş halini görüyoruz yani. Aynen öyle. Evet, dolayısıyla çok büyük e, sıkıntılar bekliyor. Şimdi zamanımız da kalmamış. Aslında <gülüyor> söylenecek o kadar çok şey var ki. Mesela işte Ankara'da e, biliyorsunuz Kızılırmak Nehri. ...bundan iki sene önce de ilk böyle verildiğinde şeye, şebeke suyuna bir sürü ishal vakaları olmuştu. Bu tekrarlanmış. Çünkü Ankara'nın Kızılırma'yı arıtıp Hı -hı. verebileceği nitelikte bir arıtma tesisi yok. Yok, evet. Dolayısıyla. yüzden. Hı -hı. Ama bunu gündeme getirildiğinde Ankara Belediye Başkanı ise Hı -hı. bir belediye başkanından beklenmeyecek yanıtlar evet. veriyor. Evet. Ankara'da baraj alan verdiği için biz aylardan biri kızılmaktan su veriyoruz. Elbette kızılmaktan. Saklamıyor kızılmak. da yani. <gülüyor> Suyu diğer barajlarımızdan gelen su kadar lezzetli değil ama susuzluk mu yoksa lezzetli olmasa da su mu derseniz senin kafana yatması da biz su deriz. Sen bu işleri anlayamazsın diyor. Eleştirenlere demiş bunu. Evet, evet eleştirenlere diyor. Ama şey söylemek lazım. Su temin sadece temin değildir. Suyun kalitesi ve içilebilirliği önemlidir. Hı hı. Evet. Ee, Ama bizim belediyelerde tam tersine uğran, yani suyu e, musluklarımızdan akıtmayı yeterli görüyorlar. Gerisi zaten ambalajlı su şirketlerine atılmış bir görev olarak maalesef karşımıza çıkıyor. Evet yani e, hükümetin suyu bir insan hakkı olarak görmediğini bunlarda da görüyoruz. Maalesef programımızın sonuna geldik. Hatta uzattık bile. Ee, Haftaya görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı